Rabbi shrah li sadri wa wa min Allahumma ma bima ya Bu hafta kitabın bu bölümünde bize bir ayetin tefsiri ve devamında iki hadisin izahıyla bazı meseleleri öğretecek inşallah. Bu bölümde bu vapta getirdiği ilk ayet Arap su 191 ve 192. ayet. Allah diyor ki ey yüsrikune male yahluku şey'en Kendileri yaratılmış olan hiçbir şey yaratamayan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Ve la yestati'un lehum onlar ne kimseye yardım edebilirler ne de nefislerine yardımları dokunabilir. Şimdi İbni Kesir ve benzeri birçok ulema bu ayette Allah'ın müşriklerin akılsızlığını, müşriklerin ahmaklığını, müşriklerin Allah'ın dininden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymak için Allah'ın onları kötülediğinin delili vardır diyorlar. Allah subhanahu teala niye onları kınıyor? Çünkü onlar zamanımızın müşriklerinin yaptığı gibi o dönemde Mekke'nin müşrikler de kabillerdeki evliyalardan evliya zannettikleri insanlar, insanlardan başka başka farklı şeylerden, ağaçlardan taşlardan, benzeri şeylerden ne yapıyordu? Medet umuyorlardı. Allah da bu onların Allah'a ortak koştukları şey, şeylerin hiçbir şey yaratamadıklarını Bilakis Allah'ın yarattığı varlıklar olduk, olduklarını ve bunların kendi nefsine hiçbir fayda sağlayamayacağını söylüyor. Eğer kendi nefsine faydası yoksa kaldı ki birine nasıl fayda versin. Bir nazar boncuğunu ben yere atıp kırdığında daha kendisini benden koruyamıyorsa bu nazar boncuğu nasıl beni korusun. Bu müşriklerin akılsızlığını gösterin. Gidin bakın sitelere binalara girin her katta 3-4 tane daire vardır. Kesinlikle en az bir dairenin kapısında nazar boncuğu vardır. Ya yani bu topluluk müşrik bir topluluk çünkü bunlar Allah'tan değil taşlardan medet olman insanlar. Allah da onların bu akılsızlığı ile ne yapıyor? Allah subhanahu wa onların bu akılsızlıklarını ortaya seriyor ve ne kadar ahmak olduklarını bize bildiriyor. Aynı şekilde insanların kendileri gibi yaratılmış olan, kabirde ölü olan ve kendisine dahi kabirde faydası olmayan evliya zannettikleri insanları yardıma çağırmalar da bu da başka bir şirkin adı. Yani evliya diye yutturdukları şeytanları ne yapıyorlar insanlara? E, o şeytanlara ibadet etmeyi insanlara emrediyorlar. Halbuki onların kendileri dahi neleri yoktur? Faydası da yoktur. Bir adam ne kadar Allah'a yakın olursa olsun, ne kadar veli olursa olsun, keramet bağlıdır. Allah ona keramet verir insanlara yardıma gider, müritlerini işitir. Bu gibi zırvalıklar ve saçmalıklar sadece içi, içi, içinde yaşamış olduğumuz 21. yüzyıl müşriklerinin akılsızlıklarından başka bir şey değildir. Gene bu ayet bu bölümde getirdiği bize ikinci ayet de Allah subhanahu ve teala'nın Fatır suresi 13. ve 14. ayetteki şu sözüdür. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ O Allah'tan başka, ondan başka dua ettikleri Hiçbir şeye malik değildirler. Şimdi burada ayette min kıtmirin diyor. Kıtmir Arapçada hurma yemişsinizdir. Hurmanın içerisinde çekirdek var. O çekirdeğin dışında da çok ince şeffaf bir zar var. Onun adı kıtmirdir Arapçada. O, o kadar ince o kadar ufak bir şey ki o hurma çekirdeğinin üzerindeki çiziğin arasında bulunan ince zarın adıdır. Allah diyor ki o kadar basit bir şeyin dahi maliki değil bunlar. O kadar basit bir şeyin dahi mülkünü elinde tutamaz bunlar. Çünkü mülk tamamen kim ayettir? Allah subhanahu teala aittir. O onların Allah'tan başka dua ettikleri, evliya zannettikleri var ya, kabirlerdekiler vesaire vesaire diğerleri, işte bunların hepsi nedir? Hiçbir şey malik değildir. Allah diyor ki, اِنْ تَدْعُوهُمْ o dua akum. Onlara dua etseniz, onlar sizin dualarınızı işitmezler. Walowsam yo, işitsener dahi Size hiçbir fayda veremezler, cevap veremezler, size icabet edemezler. Voyonlar <gülüyor> kıyameti yakfuruna bir Onlar da kıyamet günü sizin şirklerinizi inkar edecekler diyor Allah Teala تعالى. Aynısını şeytan da yapacak insanlara. Allah سبحانه teala İbrahim suresinde diyor ki. Ve قال الشيطان olup bittiğinde cennetlikler cennete cehennemlikler cehenneme girdiği zaman şeytan diyecek ki Allah size vaad etti hakkı ben de size bir şey vaad ettim ben vaad ettiğim şeyde yalancı çıktım buna muhalefet ettim diyecek devam ediyor devam ediyor ve sonra da diyor ki şeytan inni kefertu bima akzabtuni min qabl in az lehum azabun Şüphesiz ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı inkar ediyorum. Çünkü insanlar ne yaptılar? Şeytanı Allah'a ortak koştular. Aslında bugün yeryüzünde var olan bütün anayasaların, bütün kanunların ana koyucusu şeytandır, iblistir. Çünkü şeytan insandan kullarına bunu vahyeder, onlar da kitap olarak yazarlar, kanunlaştırırlar bunları. Bugün bütün yeryüzünde işte Türkiye'de bilmem ne anayasası, İngiltere'de bilmem şu anayasası, Fransa'da bu anayasası. Bunların hepsi nerede? Kimin vahyiyle yazılan şey? Şeytanın vahyiyle yazılan şeydir. Allah'ın ise Allah'ın kitabıdır. Şeytanın birçok kitabı var. İnsanlara yazdırdığı ve kendisine itaat ettirdiği, kendisini ilah yerine koyduğu birçok kitabı var. O yüzden şeytan her meselede kendini Allah'a benzetmeye çalışır. Bu yüzden kitaplar yazdırmış, bu yüzden bazı emirler veya saklar koymuştur kendi kullarına. Şeytan Peygamberin Tirmizi ve Ahmed'le rivayet edilen hadisinde varid olduğu gibi şeytan tahtını suyun üzerine koyar. Şeytan oturağını suyun üzerine koyar. Neden? Çünkü "Vaken arşuhu ala'l-madi" Allah ayette. Allah'ın arşı Allah'ın oturağı nerededir? Suyun üzerindedir. Yani bu yedi kat göğün üzerinde bütün göklerin üzerinde mahlukatın sonundan sonra ne var? Mahlukatın sonunda arç var. Allah'ın arşı var. Allah'ın arşı suyun üzerinde. Nebis Allah subhanahu Allah ve Kur'an'da bize bunu haber vermiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadiste bundan bahsetmiş taksilatıyla beraber. Şeytan kendini Allah'a benzetmek için Ne yapıyor? Tahtını denizin üzerine koyuyor. Aynı şeytan nasıl ki Allah kitaplar indiriyorsa, nasıl ki emirler ve yasaklar veriyorsa, aynı şeytan da insandan kullarına vahiy ediyor. O insandan kulları kitaplar yazıyorlar. O kitapların içine emir ve yasaklar bütünü koyuyorlar. Ondan sonra bunu insanlara dayatıyorlar, kendi dini olarak. Çünkü din kelime manası Arapça'da itaat zorlamak demektir. Din Kerime manası olarak itaate zorlamak demektir. Allah insanı iman edip etmemekte muhayyer bırakmıştır. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor Allah. Ama iman iddiasında bulunduktan sonra artık Allah'ın itaatine, Allah kendi itaatine zorlar insanı. Neyle? Emirlerle, yasaklarla. iman edersin, Allah beş vakit namazı sana zorlamıştır. İman edersin, Allah sana orucu zorlamıştır. Ramazan ayında. İman edersin, Allah sana senede bir kez vermek üzere zekatı sana fark kılmıştır, zorlamıştır, itaate çağırmıştır kendisine. Allah işte gıybeti sana haram kılmıştır. Allah fuhşu sana zinayı haram kılmıştır. İçkiyi faize haram kılmıştır. Allah ne yapıyor? İtaate zorluyor. Bir kredi alacaksın, bakıyorsun şeriatta hükmüne, Allah bunu aram demiş, nefsini istemesine rağmen terk ediyorsun. Çünkü din neydi, itaate zorlamaktı. Allah'ın dini de belli. Allah'ın dininin sınırları var ve Allah kendi dinine zorluyor bizi. Biz iman ettik dedikten sonra artık seçme hakkımız yok. Bize düşen teslim olmak ki Allah subhanahu mümin erkek, Allah ve Resulü bir meseleyi, وَاِذَا قَدَ ve وَرَسُولُوا اَمْرَاً Allah ve Resulü bir mesele hükmettikleri zaman ne demiştik? Mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. Yani Allah bizim adımızla konuşur, emirleri Allah belirler, biz o emirlere itaat ederiz. Yani bizim her yapacağımız şey Allah'ın emir ve yasakları çerçevesi içerisindedir. Aynı şekilde bugün mesela Türkiye'de olsun, dünyanın farklı ülkelerinde olsun, demokrasi dinini insanlara dayatanlar da kendi ilahlıklarını iddia eden insanlardır. Çünkü onlar da bazı emir veya saklar emretmiştir. Bak Allah e, senede bir kere Ramazan orucunu emretmiş. Bunlar da senede, e, senede bir kere herkesten ne yaparlar? Düzenli olarak vergilerini alırlar. Bunlar ömürlerinde bir kere ne yaparlar? İnsanın onlara askerlik yapmasını isterler. Allah da insanın bir kere ömründe açça gitmesini insandan talep eder. Allah'ın böyle bir teklifi vardır insanoğluna. Aynı şekilde bakıyorsunuz bu kafirler ne yapmışlar? Beş senede bir düzenli olarak mesela o görevini yerine getirmelerini istemişler. Vesaire vesaire buna benzer birçok mesele Allah subhanahu teala'nın dininde olduğu gibi kendi dinlerinde bazı görevler belirlemişler ve bunları yapmışlar? insanlara dayatmışlar. O yüzden bunun adı din, o yüzden bundan istinab etmeyen, o yüzden bundan uzaklaşmayan adam asla ve asla Müslüman olmuş olamaz. Gene Allah subhanahu aleyhi Araf suresi 188. ayette قُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّ إِلَّا مَا شَى اللّٰهِ De ki ben nefsim için ne zarar ne de faydaya malikim ancak Allah'ın dilediği kadar. Yani burada peygambere söylüyor. Allah'ın vahiyyili desteklediği, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendine zarar ve fayda vermeye malik değilse ancak Allah'ın dilediği kadar bunu verebiliyorsa Kaldı ki senin evliya dediğin, senin işte Allah'a yakın dediğin adam nasıl böyle şeyler yapmaya güç getirebilir, nasıl böyle şeylere malik olduğunu iddia edebilir, nasıl sen ona bu noktada iddia edebilirsin. Şimdi bu şeyh bu bapta, bu bölümde bu ayetleri getirdi müşriklerin akılsızlıklarını gözler önüne sermek için. Ve devamında da iki tane hadisi getirdi. Çünkü bu hadisler ile ön az önce getirdiği ayetler arasında ciddi bir bağlantı var. Şöyle, önce hadisleri okuyayım inşallah. Ve fissahi, sahihte şu hadis gelmiş an Enes radiyallahu anh hukar, şüccen Nebi sallallahu aleyhi Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne oldu? Anlı yarıldı. Ve kesurat riba'iyetihi o e, zırhı yarıldı, kesildi. Peygamberin dişi kanadı o gün. Fekale keyfi yuflihu kavmu şeccu nebiyya, neb Nebiyyahun Peygamberlerinin e, yüzünü yaran, dişini kanatan bir kavim, bir kavim, bir topluluk nasıl ıslah olur dedi. Allah Subhanahu teala da şu ayetin dedi. Leyse leke minel emri şeyun. İşten sana hiçbir şey yoktur. Yani burada kastettiği şey onların hidayeti sana kalmamış. İnneke la tehdî men ahbabta ve lakin Allah يهdî e men yeşâ. Sen istediğini hidayet edemezsin ama Allah Subhanahu ve Teala dilediğini hidayet eder. Yani hidayet Allah'ın elindedir. Allah burada peygamberi uyardı. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıldığı birkaç nokta var. Bu birkaç noktadan bir tanesi de burasıdır. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eza edince müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerine böyle bir eziyet yapan topluluk nasıl iflah olur dediği zaman Allah Subhanahu ve Teala onu bu ayeti bu indirerek uyardı. Neden uyardı? Çünkü o topluluğun içinden daha sonra İslam'a hizmet eden büyük insanlar çıktı. Mesela Khalid ibnül Velid radıyallahu anh'u. Uhud savaşında müşriklerin tarafındaydı Ama Khalid ibnül Velid radıyallahu anh'u Müslüman olduktan sonra İslam'a birçok hizmette bulundu. En çok seferleri düzenleyen komutandır, en çok şehri fetheden komutandır. O yüzden Allahu Teala Peygamber böyle bir şeyde bulunmamasını temenni ediyor. Çünkü peygamberin duasını Allah geri çevirmez. Peygamberinin yaptığı duaya icabet eder Allah Subhanahu ve Teala. Allah peygamberinin yaptığı duaya icabet edeceği için eğer peygamber kendi kavmine lanet etse, beddua etse Allah Subhanahu ve Teala onları hidayet etmez dilerse o yüzden Allah burada uyardı ki bu işte yani iman ve küfür meselesinde, hidayet meselesinde sana düşen hiçbir şey yoktur. Allah Teala ne yapar? Dilediğini hidayet eder. Gene aynı manada, aynı doğrultuda, aynı meseleyle alakalı İbn-i Ömer radiyallahu anhümadan gelen bir hadis var. Ennehu semi'a rasullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle söylediğini işittim diyor. Yakul kul, izâ rafâ râsahu minel rûkû fî râkatil ekhîrâ sabah namazında, son rekatta, rükudan kalktıktan sonra şöyle derdi. Allahümme l'an fulanen ve fulân bâdema yekûlü <gülüyor> semi allâhu limel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükudan doğrulduktan sonra belli bir dönem sabah namazının ikinci rekatında kalk, ayak kalktıktan sonra Allah'ın falan ve falana lanet et diye duada bulunmuş. Bunun adı kunut yapmak. Yani namazda kunut yapmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetidir bu. İhtiyaç halinde alimler yapılmasının cevazını vermiştir. Bu hadisleri delil almıştırlar. Sabah namazının ikinci sünnetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, rükudan kalktıktan sonra ellerini açıp Allah'a dua etmiştir. Ve demiştir ki Allah'ın falanına falan'a lanet et. İşte Allah peygamberi böyle yapınca aleyhissalatü vesselam şu ayeti indirdi. ''Leyse leke minel emri şey'un'' Bu işten sana bir şey yoktur. Yani hidayet etmek kimin elindedir? Allah subhanahu teala'nın elindedir. O yüzden kim ölmemiş olan, küfür üzere ölmemiş olan bir insan canını teslim edene kadar ne yapabilir? İman edebilir. O yüzden ölmemiş olan bir kafire dahi lanet etmekten alimler ne yapmışlar? Sakındırmışlar. Olur ki Allah subhanahu teala yarın ne yapar? Onu hidayet eder. O yüzden sürekli böyle insanların e, hidayeti için Allah subhanahu teala'ya dua etmek lazım. Gene Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste olduğu gibi Ka' dedi ki: "Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hîne Allah şu ayeti indirdiği zaman peygamber kalktı. O ayette şu ayet, Şuara suresi 214. ayet. Ve enzir eşiretekel akrabin. Akrabalarını uyar. Akrabalarını sakındır şirkten." Bu ayet inince fakal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını dedi ki: "Ya Kureş, ey Kureş topluluğu, İstero enfusakum nefislerinizi satın alın. La ogni ankum minallahi şey'a. Ben Allah katında size bir şey yapamam. Yani sizden bir şey gideremem. Ya Abbas bin Abdul Ey E oğlu Abbas. Kim Abbas? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası. La ogni anke minallahi şey'a. Allah katında ben sana bir şey yapamam. Ya Safiyetu ummet Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey peygamberin halası Safiye. La ugni anke minallahi şey'e. Allah katında ben senden bir şey gider edemem. Wa Fatimatu bint Muhammed. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Selini min mali meş'iti. Ma Malımdan istedi, istediğini al, istediğini iste. La ugni anke minallahi şey'e. Ama Allah katında ben sana hiçbir şey veremem. Yani dünyada yapacağım yapabilirim. Ahirette benim kendime Allah'ın peygamberi dahi aleyhissalatu vesselam en yakınındaki Müslüman akrabalarına dahi böyle bir uyarıda bulunmuş. Kaldı ki salih denen, kaldı ki evliya denen adamların ahirette yok kibrit kutusunda cennete sokacak, yok işte cebine koyup sırattan geçirecek, yok müritlerim olmadan ben cennete böyle saçmalıklar, zırvalıklar değil imanı kaybeden aklını kaybeden müşriklerin sözleridir. Onlar zaten imanlarını kaybetmişler. Bunlarda akıl da kalmamış. Allah subhanahu sellem, kafir olmalarından dolayı, müşrik olmalarından dolayı onlardan aklını da çekmiş, almış. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme inen bu emirde bizi ilgilendiren bir nokta var. Allah peygambere diyor ki aleyhissalatu vesselama akrabalarını uyar, aşiretini uyar. Allah subhanahu sellem, bununla paralel manada olan bir ayette de şöyle söylüyor. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyühellezine amenu ayi ey iman edenler! Ku anfusakum ve ehlikum nara. Nefislerinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Vakudun ve nasu vel hicara onun yakıtı insanlardır ve taşlardır. Şimdi Allah burada sadece insanın kendi nefsini korumasını evretmedi. Erkeklere bir görev, görev vermiş Allah. Erricalu kavamun ale'n nisa. Erkekler kadınlar üzerine kavvandır. Ne demek kavvam? Kıvam kelimesi var ya Arapçadan geçmiştir. Kavvam yani kıvama getiren demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadın kaburga kemiğine benzer diyor. Kaburga kemiği eğridir. Kendi haline bırakırsanız eğri kalır. Çok da düzeltmeye çalışırsanız kırılır elinizde kalır diyor. Çünkü Allah Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Allah subhanahu teala imtihan gereği ki Adem'in fitnesi de Havva olmuştur cennetten çıkmasına sebep olan, yasak meyveden yemesine sebep olan da Havva annemizdir. Allah'ın selamı onların üzerlerine olsun. İnsanın öncelikli görevleri kendini ve daha sonra ehlini ateşten korumasıdır. Allah Teala erkeğe nasıl eşinin hanımının işte maddi, maşiyetini karşılamak gibi bir görev verdiyse Allah Teala nasıl ki erkeğe kadının barınması için bir el tayin etmek noktasında görev verdiyse Allah erkeğe kadınını eğitmesi, kadınını terbiye etmesi, kadınına dinini öğretmesi ve kadınını Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya zorlamasını da erkeğe emretmiş. Allah böyle bir görev vermiş erkeğe. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kadın kocasının dini üzeredir. Ve Allah bir ayette biz kıyamet günü onları eşleriyle beraber haşredeceğiz diyor. Kıyamet günü onları eşle, eşleriyle beraber haşredeceğiz, toplayacağız. Bu yüzden Müslüman bir erkeğin sadece kendi nefsini kurtarması değil ailesinin de nefsini kurtarmak için elinden geleni yapması onun görevidir. Allah ondan hesaba çekecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın çocuğu Allah dediği zaman Müslümanın çocuğu Allah zikrettiği zaman Allah subhanahu teala ne yapıyor ona? meleklerini emrediyor okuluma ecir yazın ve Allah bundan çok mutlu oluyor. Allah buna çok seviniyor. Niye? Kulu kendi çocuğunu Allah'ın istediği şekilde yetiştiriyor. Allah buradan ecir veriyor ama bizi yaratan Allah subhanahu teala o çocuğa o çocuğun yaptığı haramlardan ve şiflerden dolayı da ne yapacak? Aynı şekilde bize hesap soracak kıyamet günü. Gene Allah Celle Celaluhu Yasin suresi 6. ayette لَتِنْزِرَ قَلْ مَا مَا اُنْزِرَ اٰبَعُهُمْ diyor. Babaları uyarılmamış, kendileri gaflet içinde olan bir topluluk diyor. Şimdi burada Allah babaları uyarılmamış diye bize bir şeyi öğretti, bir şey gösterdi. O da şu, Peygamber Salasam gelmeden önce Mekkeli müşriklere hüccet İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle ulaşmıştı. Yani nasıl bugünkü insanlara Muhammed'in diniyle, Aleyhisselatü Vesselam'ın diniyle hüccet ulaştıysa o zamanki Mekke'li müşriklere de İbrahim'in dini ile hüccet ulaşmıştı. Peki bu ayet ile bu söylediğim söz nasıl cem edilecek? Nasıl cem edilecek? Nasıl bir arada toplanacak? Şöyle. Allahu Teala İbrahim'i onlara resul olarak gönderdi. Ancak insanlar İbrahim'in getirdiği dini talim etmekten, İbrahim'in getirdiği dini öğrenip onunla amel etmekten yüz çevirdiler. O yüzden Allah enfat suresindedir ki alim Allahu fihim hayran خَيْرًا لَا اَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi, işittirse dahi onlar yüz çevirirlerdi. Yani insanda demişler buradaki mana nedir? Hayır görseydi, yani hakkı öğrenmek noktasında hırs görseydi, onunla amel etmek noktasında hırs görseydi Allah, Allah onları işittirirdi. İnsanlar dünyada yarışıyorlar, çocuk edinmekte yarışıyorlar, ev araba edinmekte yarışıyorlar, dünyalık bütün meselelerde yarışıyorlar ama ahirete gelince Müslümanın diyen insanların böyle bir yarışları yok. Allah subhanahu tabii tabi ki kıyamet günü böyle bir e, halde Allah'ın huzuruna çıkan, üzerine düşüne hakkıyla yerine getirmeyen herkese hesabını soracaktır. Böyle bir kişinin hesabı kıyamet günü zordur. Bugünkü ahlak konusu da bu, bu son anlattığım meseleyle irtibatlı, bağlantılı. Şimdi biz selefin ahlakını anlatırken, selefin ahlakından bahsederken, sahabe tabi'nin, etba'at tabi'nin şöyle bir şey söyledik. Dedik ki onlar çok ihlaslıydılar. Onlar e, amellerinde sürekli Allah subhanahu teala'nın rızasını gözetiyorlardı. Onlar Allah subhanahu teala'ya yaklaşmanın yollarını arıyordu. Gene onların ahlaklarından, onların güzelliklerinden bir tanesi de Allah'tan çokça korkmalarıydı. Gerek işlerinin başlarında, gerek işlerinin sonlarında. Hangi hal üzere olursa olsun, Allah subhanahu teala'dan ne yapıyorlardı? Korkuyorlardı. Bununla alakalı Allah subhanahu teala Rahman suresi 46. ayette diyor ki, وَلِمَنْ خَافَ makam رَبِّهِ cenneten. Er kim Rabbinin makamından korkuyor ise, ona iki cennet vardır diye Allah, Allah'tan korkan takvalı yaşayanlara, cenneti vaat etmişti. Gene Al-i İmran suresi 175. ayette Allah ve kâfûni in mu'minin eğer müminler iseniz benden korkun diyordu. Yani korkmak amel etmeyi beraberinde gerektirir. Korkmak Allah'a yönelmeyi beraberinde gerektirir. Ve, ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste sahih bir hadiste Tirmizi rivayet ediyor. Şöyle söylüyor men kâfe edellece her kim korkarsa gece vakti uyuyamaz ayağa kalkar. وَمَنْ اَدَلَّجَ بَلَغَ menzil Her kim de gece ayağa kalkarsa menzile ulaşır. Ela اِنَّ سُلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَ İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır. Ela اِنَّ سُلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةِ Allah'ın eşyası da cennettir. Yani Allah'ın eşyası olan cennet ucuz değildir. Sen dünyana çoluk çocuk edinmene, mal mülk biriktirmene, tat yap bunları tedarik etmene, bütün gücünü harcayıp da Allah'ı razı etmek, Allah'a yaklaşmak, Allah'tan hakkıyla korkanlardan olmak için uğraşmıyorsan Allah ve teala'dan hakkıyla korkmuyorsun demektir. Yoksa korku dilin söylediği, işte kişinin iddia ettiği şey değildir. Korkan adam haramlardan uzak durur. Korkan adam öğrendiği ilimle amel eder. Maalesef bugün insanlar Allah'tan korkmadıkları için öğrendikleri ilim sadece hafızalarda beyinlerde kalıyor. Hiç amele dökülmüyor. Herkes okuyor okuyor, okunanların hepsi kitaplarda, ders meclislerinde, işte softa tavkalarında buralarda kalıyor. Ama ne kadar bildiğimizle değil, Allah ne kadar bildiğimiz ile ne kadar amel ettiğimizle bize hesaba çekecektir. O yüzden peygamberin sahabesinin birçoğu Allah'ın kitabını tamamını ezberlememişti bile. Niye? Kur'an zaten toplanmamıştı ki o dönemde. Kur'an Osman adlan döneminde kitap haline getirip çoğaltıldı. Daha önce o kadar sahabe geldi geçti. O kadar insan Peygamber dizinin dibindeydi. Ne yapıyorlardı onlar? 3-5 tane de ayet bilseler o bildikleriyle amel ediyorlardı. Geniş sünnetlerde rivayet edildiği gibi sahabe diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrenirdik. Onunla amel ederdik. Daha sonra amel ettikten sonra bir 10 ayet daha öğrenirdik. O on ayetle de amel ettikten sonra başka bir 10 ayet öğrenirdik. Ama biz öğreniyoruz, hiçbir zaman bunları ne yapmıyoruz, amele dökmüyoruz. Bu da bizim sadece kıyamet günü sorumluluğumuzu arttırır. Sadece merkezler gibi bir şeyleri yüklenmemizi ama yüklendiğimiz şeyin kıymetini bilmememizin beraberinde sonucunu getirecektir. O yüzden ne kadar çok bildiğimizle değil, ne kadar çok bildiğimizle amel ettiğimizle hesaba çekileceğiz bize düşen, İlmimizle amel etmektir Yoksa ilimde yarışmak değildir Niceleri ilimden dolayı Sapmıştırlar şeytan bunlardan bir tanesidir Tabi İsrailiyattır bunlar Sayyadis kaynaklarında geçmiyor Ama şeytan Allah'a yakın kullardan Bir tanesiydi. Çünkü bazen insan amelle Fitneye düşer Bazısı vardır amel etmez iman ettim diye kendisini kandırır Bazısı vardır amel Onun fitnesi olur ameli Onu kandırır Allah'ın rahmetine, Allah'ın nasiretine değil de yaptığı amellere güvenmeye başlar. Zaten yarım yamalak namaz kılıyoruz. Zaten yarım yamalak ibadet ediyoruz. Hayatımızda gündüz orucu yok. Hayatımızda gece namazı yok. O yaptığımız yarım yamalak amelle de Allah'tan cennet bekliyoruz. Halbuki Allah'ın eşyası olan cennet pahalıydı. Bunun bir değeri var, bunun bir kıymeti var. Kimse ben bunu işte şöyle az desem de girsem... İşte şöyle taksit yapılsa da gitsen böyle şeyler yapamaz. Biz canlarımızı ve mallarımızı Allah'ın bize vereceği cennet karşılığında Allah'a sattık. Allah'ın köleleriyiz, Allah'ın kullarıyız. Bize öyleyse düşen Allah'ın emirini işittikten sonra onunla amel etmektir. Hangi meselede olursa olsun kibri, nefsi, helayı bunların hepsini bir kenara bırakarak Allah'ın bize emrettiği şeylerle amel etmemiz lazım. Çünkü şeytanı helat eden şey zaten buydu. Şeytanı helat eden şey nefisti. Nefsini terbiye etmeyen, nefsini azgınlaştıran, helata sürüklemiştir. Çünkü Allah subhanahu teala ne, mutmain olan nefsin cennette olduğunu ve şu ayette şöyle bildirecek haber veriyor. اِرْجِعَ اِلَى رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَّهِ فَذْخُلُوا فِي اِبَادِ وَذْخُلُوا جَنَّةِ Ey mutmain olan nefis yani haramlara meyletmeyen Allah'tan korkan, şirk küfür dediği şeylerden sakınan, Allah'a tevhid üzere yönelen o mutmain olan nefis, iyiliği emreden nefis. Rabbine razı olarak dön, o senden razıdır, sen de ondan razısın. Ve İbni Ömer radıyallahu anhu, sahabenin en fakihi, en alimi olan İbni Ömer radıyallahu anhu, kabre konduğu vakit onu defneden diğer sahabeler... ''Kabrin içinden bir sesin bu ayeti okuduğunu işittik biz.'' diyor. Hadis kitapları bunu rivayet ediyor. Çünkü İbni, İbni Ömer radıyallahu anhu Peygamber salallahu tavsiyesini duyduktan sonra, ölene kadar hiçbir gece gece namazını terk etmemiştir. Nebi Aslan diyor, İbn Ömer güzel bir gençtir, ah keşke bir de gece namazını terk etmeseydi diyor. Çünkü önceden kılıyormuş, sonra bir ara terk etmiş, ara vermiş. O yüzden Nebi Salas'ın bu tavsiyesini işitince İbn-i Ömer radıyallahu anhu ne yapıyor? İbadetlerini tekrardan geri kazanıyor, ahlak ediniyor ve kabre konduğunda da kabrinden bu ayetin okunduğunu diyen sahabeler istiyor. Böyle güzelliklerin ahirette bizini karşılamasını istiyorsak bize düşen de takvalı olmak, Allah'tan hakkıyla sakınmaktır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin subhanaka allahumma ve bihamdik ashadu an la ilahe illa anta estafirka